Bunun hesabı sorulacak. İlmin peki gereği yapıldı mı, yapılmadı mı? Dört paradan sorulacak, maldan sorulacak. Peki nereden kazandın ve nereye harcadın? Her birisi affedersiz dişi bir kelime yani yavrulayan bir özelliğe sahip. Her birisi birkaç cilt kitabı yazdıracak kadar e, derin maddeler bunlar.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 Kıymetli ise mutlaka muhafazası söz konusu oluyor, oluyor. Vakit ki Allah Celle Celal en büyük nimetidir, vaktin değerlendirilmesi ve kıymetlendirilmesi noktasında oğluna teşvikkar mektup yazıyor. Belki de zindandan yazıyor, bu da olabilir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ''Nimeten mağbunun ''İki nimet var buyuruyor Peygamberimiz'' ''İnsanlar bu iki nimet konusunda aldanmıştır'' ''Aldanmıştır, aldanmıştır'' els vel ''Birinci peki değerini bilemedikleri nimet, sıhhattir'' diyor Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem Sıhhat bize verilirken bedava verildi Bizden peki para pul istemediler, KDV istemediler. Cenab-ı Celle Celal'ı kendi Atiyye-i bize peki sıhhat verdi. El ilm ilman, el ilm mübadden ilmü'd-diyam buyuruyor. İki türlü ilim vardır diyor Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Önce önce tıp ilmini söylüyor. Birincisi tıp ilmi, doktorluk ilmi, ikincisi din ilmi buyuruyor Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. El-ilmü ilman, ilmü el ve ilmü el-ediyân sıfat olmadıktan sonra din nasıl yerine getirilecek? Ama bu nimetin kıymeti bilinmedi diyor Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Bir de, bir de el-ferâh, boş vakit, boş vakit, vakitlerin peki boşa geçmesi meselesi var. Demek ki önce sıhhat ardından vakti gereği gibi değerlendirememe, eee suretiyle suretiyle insanlar iki nimette aldandı diyor Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Celle Celalühun mağruriyinden eylemesin. Amin. Aldanmışlardan eylemesin. Amin. Her nimetin hakkını, hesabını, kitabını verecek şekilde değerlendirmeye Cenab-ı Hak Celle Celalühun bizleri muvaffak eylesin. Amin. Yusuf Karadavi sellemehullah Mısırlı alimin bir kitabı vardır.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 ama ve lakin, müşterisi nerede? Markette var 5 milyon çeşit mal. Değil dükkana girme gelip de vitrine dahi bakmıyoruz. Ne var ne yok bu markette diye. Allah da bize ne yapsın? Resul Ekrem sallallahu da bize ne yapsın? Ulema da ne yapsın bize? Ahvalu hadi'l hududi ve Oğlum Muhammed masum. Buralardan yani haber soracak olursan, buradaki haberle buradaki haberler müstevcibetun lil hamdi, hamdi gerektirecek efendim noktada. Elhamdülillah buradaki halimiz, etvarımız, tavrımız, gündelik yaşamımız hamdi gerektirecek güzellikte. Ahvalu adil, adudi, ve ha müstevcibetun lil hamdi. min Allahı Subhanahu. Cenab-ı Hak Celle, Celle Celaluhu'dan istenilen şey, Mevla'dan istediğim ve istenilmesi gereken nedir? Selametukum, sizin peki sıhhat ve afiyette olmanızdır, sıhhat ve afiyette olmanızdır. Vastikametukum, aynı zamanda din konusunda yalpa yapmayan bir araba misali. Ey, tekerleri böyle sağa sola gitme, e, gitmek sizin e, bir İslami hayat, bir istikamet üzere yaşantıdır oğlum diyor. Yani bir yerde buranın şerhi çok uzun gider. Bak burada, burada selametüküm. Peki sıhhatiniz mühim, arkadan peki ve istikametüküm. Din üzere istikamet diyor. Demek ki Rasulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i şerifine çıktı. Yani insan şu beden beygirini affedersiniz bakmalı. Onun sıhhat ve afiyeti için e, dikkat ve özen göstermeli. Hadis kitaplarında tıbbın ne nedavuy diye bölüm vardır. Resul-i Ekrem'in tıpla alakalı yeme, içme, beslenme veya bununki modern tıbbın tabiriyle koruyucu hekimlikle alakalı Resul-i Ekrem'in birçok hadis-i şerifi vardır. Karpuz üzerine Resul-i sellem, hadis-i irad buyuruyor. Sarmısak üzerine hadis-i buyuruyor. Daha işte diğer bitkiler üzerine bahusuz Rasul Ekrem Sawa Selam özel vurgu yapıyor. Biz, sünnetleri Efendim Cübbe şalvara in ettirdik. Ne bileyim işte böyle bir, birkaç kalem sünnete sünnete e, ağırlık vermek suretiyle hayatın tümüne, tümü, tümüne, hayatımızın tümüne talük eden hadislerden bazı, bazılarımızın hiç mi hiç haberi yok? Hiç mi hiç haberi yok? Hiç mi hiç haberi yok? Hiç Ulema arkadan müstakil kitaplar yazıyorlar. İmam zebin hep tıbbün nebevisi vardır. İmam Taberi'nin hakeza öyle. İmlikayım Cevzi'nin tıbbün nebevisi vardır. Resul-i sallallahu aleyhi ve özellikle insan sağlığı açısından peki dikkat edilmesi gereken noktalara temas eden ne kadar da hadis-i şerifleri var. Bunları kim okuyacak İsmail im. Bunları kim okuyacak Allah'ın cici kulları? Onun için ulumadan bazıları Arapça öğrenmek farz ayındır diyor, farz ayındır diyor, farz ayındır diyor. Yani bir kesim Arapçayı öğrensin, bir kesim öğrenmesin. Ya herkes Arapçaya vakıf olacak diyorlar. Usulü fıkıta bir kaide vardır. Eğer bir ibadetin yerine getirilmesi için başka bir şeyin yani yerine getirilmesi gerekiyorsa, o da peki onun gibi farzdır diyor. Farz ibadetin yerine getirilmesini gerektiren şeyi yapmak da farzdır diyorlar. Peki Kur'an okumak diyelim. Ee, bunun yanında dini öğrenmek, şu bu vesaire bunlar hep bize farz olan ibadetler, farz olan teki görevler öyleyse bunların yerine getirilmesi için gerekli olan araç davası da farzdır diyorlar. Örneğin misal, Namaz kılmak farzdır, namazın yerine getirilmesi için gerekli olan araç, abdest, o da farzdır diyorlar. Selametüküm ve istikametüküm. Oğlum sıhhatü afiyetiniz, arkadan da istikamet sahibi olmanız, dinde tavizkar olmamanız, yani dinin musluğunu, Musluğunu sımsıkı tutun, gevşek tutmayın. Hayatınıza herhangi bir arıza peki helal vermesin oğlum. اِذَا تَيَسَّرَا الْوَسُولِ بِنَشِيِّتِ اللّٰهِ تَعَالَى Eğer kavuşmak Allah Celle Celal'ın iradesiyle peki kavuşmak mümkün olursa, ulaşmak mümkün olursa ile Ecmir, Hindistan'da bir şehirdir bu. Ecmir'e peki kavuşmak, Rabbim peki dilerse, oraya gelmek nasip olursa وَحَسَلَةِ النَّجَّةُ مِنْ هَذِلْ عَقَبَاتِ الشَّدِيدَةِ وَالْحَرِّ çok sıcak var oğlum diyor ortalık yanıyor, kavruluyor hayatı zorlaştıran bir takım yokuşları var çok yani Yaman Efendim ee, hayata elverişsiz takım durumlar var diyelim mesela yol emniyeti söz konusu oluyor eee belki yağmur yağdı, çamur oldu vesaire Hindistan'ın çamuru da tutkal gibidir yani yapıştı mı mutlaka senden bir şey alacak yani ya ayakkabıyı alacak ya lastiğe bir şey alacak Mamur Abbanî Kuddîs-i Sürr'ün Mehmet baki bazen cezbeye takıldığı zaman yani Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'da vecdu istigraka maruz kaldığı zaman Hindistan'da Lahor sokaklarında e, gezerken artık yani kafada sarık uçmuş ondan sonra e, gömlek düğmeleri çözülmüş bastığı yer çamur, lastiği kalıyor haberi yok, Acaba ki gidiyor baş açık, yaylan açık, açık, delikanlı gibi esiyor rüzgar deniz sahilinde vesaire falan filan yani yaşıyor mu, dünyada mı, ukba'da mı nerede oldu belli olmayacak şekilde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 yazacağım ben, mektup yazarım ben sana ve seni yani arayacağım inşaallah Teala Mem Rabbani Kudüs'e Sirru'nun büyük oğlu Muhammed Said on bir tane çocuğu vardı üçü erkek, sekiz tanesi de kız idi özellikle Muhammed Said ile Muhammed Sadık bir de oğlu Muhammed Masum'a çok ihtimam göstermiştir İmam Rabbani benim oğullarım, benim mahremi esrarımdır buyuruyor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 İmam Muhammed Masum, Kudüs-i ise i̇mam Rabbani'nin kabrine iki yüz metren mesafede. i̇mam Rabbani Kudüs-i Sirruh'a yüzyılın müceddidi diyelim. Oğlu ise 11. yüzyılın müceddidi. Yani din ondan soruluyor. Abdülhakim-i Seyhal-i Kuti diye Bizim Osmanlı medreselerinde kitaplara okunan büyük bir alim var. Bu Abdülhakim-i Hindistanlıdır. Namurabbanın Siti şöhretini duyunca kim bu adam diye kalkın memleketi Seyleküti'nden ta Serhende geliyor. Namurabbanı keşfinde Abdülhakim-i geldiğini görüyor ve Seyleküti'yi yakalıyor. Oğluna diyor ki oğlum diyor bir müddet sonra diyor bir alim gelecek diyor bana bir takım soruları sormak için geliyor diyor yolda şu an kapıyı açarsın sorduğu sorulara cevap verdi. İmam Rabbani kuddeesirrûn dediği gibi oldu. Abdullahi misaeli kütü İmam Rabbani kuddeesirrûn kapısına dayandı kapıyı tıkladı. Ardından İmam Muhammed Masum kuddeesirrûn kapıyı açtı buyurun efendim dedi. Selamun aleyküm Aleyküm selam buyurun dedi. Dedi ki burada İmam Rabbani kuddeesirrûn ''Ahmedül Farikus Serhendi'' diye bir şeyh efendi var, onu göreceğim dedi. Muhammed Masum dedi ki, babamdır dedi, buyurun dedi, ne ihtiyacınız var? Bazı sorularım var dedi, onları soracağım dedi. Buyurun bana sorun dedi. Muhammed Masum daha çocuk yaşta. Abdülhakim'in seyhalaküyti hakikaten güçlü bir adam, çok güçlü ilimde. Hatta İmam Rabbani'nin halifelerinden birisi de odur. Abdülhakim'in Seyhal-i soracağı o zor, mülak soruları Muhammed Masum'a soruyor. Muhammed Masum anında tıkır tıkır tıkır hepsine cevap veriyor. Abdülhakim seyhal olduğu yerde kala kalıyor. Ve diyor ki, kendi nefsinde. Yahu diyor, bu adamın oğlu bu ise ya bu adamın kendisi ne? Geldiği gibi dönüp gidiyor. Mektubu yazdığı, yazdığı insan... Böyle kalitesi ve kariyeri olan bir insandır. Değil İmam Rabbani'nin sadece mektubatı, onun da mektubatının belki e, okunması gerekir bir yerde. Efendi Hazretleri bana dedi ki, yahu dedi Bayram Hoca bunun dedi, mektubatını göremedik dedi. Osmanlıcası var da farsası yok ama affedersiniz bu fakir farsasını buldu. Aleyküm bil cemiyetin oğlum bak Cenab-ı Hak Celle Celalü beraberlik halini muhafaza etmeye bak. Allah Celle Celalü peki, beraber olma halini devam ettirmeye bak. Aleyküm bil cemiyeti. Cemiyet senin bildiğin benim bildiğim cemiyet toplum değil. Tasavvuf terminolojisinde cemiyet hali kalbin Cenab-ı Hak Celle Celalü ile beraberlik halidir.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 eğer bir uçak, diyelim mesela havaalanındaki gözetleme kulesi veya dinleme kulesiyle eğer irtibatı ve alakası kesilirse, uçak peki ya düştü, bir meçhule karıştı yani, gibi Müslüman sürekli bir uçak misali, merkezde sürekli kontak ve irtibat halinde olmalı. Aleykum bil cem'iyyeti. Beyazıd-ı Bestami buyuruyor ki,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 Şairde bir beytinde der ki, Rabbim, Rabbim, sen, sen, seni dinlemeyenleri cehenneme koyacağını söylüyorsun. Sen, sen, sana kulluk yapmayanlara cehennemde eza ve cefa yapacağını söylüyorsun. Rabbim, Rabbim, cehennemde olsa bana eziyet etmek için cehennemde sen benle berabersen, o cehennem bana cehennem değildir cennettir Rabbim. Çünkü sen de ordasın diyor. Allah Celle Celalü ile böyle çattır çattır çattır çattır pazarlık yapıyorlar sanki. O kadar Cenab-ı Hakk'a yakın temasta insanlar. Yoksa dünyanın yani güllü güşlü, dünyanın peki stresleri, şubu vesaire kurtulman imkanı yok. Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve bir hadisi buyuruyor. يَبْنَ Adem Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'dan aktarıyor يَبْنَ عَادَمُ ''Âdemoğlu تَفَرَّغْ لِعِبَادَةِ اَمْلَكْ صَدْرَكَ ''Âdemoğlu kendini ibadete kaptır, bana kulluğa kaptır, ama nasıl, namazla mı olacak bu? ama işte oruçla mı? veya başka türlü izikirle mi? murakabeyle mi? ne ile olursa olsun emle صَدْرَكَ غِنًا kalbini zengin kılayım kendini bana kaptır ki ki seni ben zengin kılayım bu esuddu ve senin ekonomini düzelteyim bakın çok enteresan değil mi çok ilginç değil mi Allah Celle Celalu dünya işlerinin disipline edilmesi herkesin peki biricik düşüncesi olan ekonomik geçim şartları vesaire Mevlan neyi nereye bağlıyor teferrak ibadeti kendini bana kaptır ben benle meşgul oluyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. E ee, emla sadreke ginan kalbini zengin kılayım. Ve esuddu ekonomik hayatını bir düzene koyayım diyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Ve illa tefan. Yapmayacak mısın peki? He? Dinlemeyecek misin peki he? Beni değil de peki benim dışımdakileri de düşünüyorsun değil mi? E ee, hani murakaben yok. Hani diyelim rabıtan yok, hani diğer mesela evladı eskârın yok, yamuk yumuk senin anlayacağın. E o zaman ne yapacaksın biliyor musun? وَاِلَّا تَفْعَالْ مَلَأْتُ صَدْرَكَ شُغُلًا Seni var ya seni strese boğacağım diyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Senin dertlerin var ya bitmeyecek diyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Yok hanımın derdi, yok çocuk çocuğun derdi, yok ekonomik derdi, yok devlet derdi, takışman yok piyasayla dövüşmen vesaire sana var ya sana gün yüzü göstermeyeceğim diyor Allah Celle Celaluhu fakirliği de peki ensenden kaldırmayacağım diyor sürekli akşam sabah para tutkusu akşam sabah peki ne, ne, ne kazanacağım bilmem ne olacak vesaire para battı şu oldu bu oldu bilmem ne vesaire seni böyle var ya makaraya saracağım diyor Allah Celle Celaluhu bunu yapacağım diyor hadi bakalım Cenab-ı Celle, Celle muslukları kapatınca ne oluyor peki? Hayat durmuştur. Ne oldu senin ekonomik tedbirlerin? Hani senin peki devletin bekası için almış olduğun önlemler vesaire Balon söndü tısss. Havamızdan geçilmiyor. Allahü Teala dayılanıyoruz. Allah Celle Celaluhu, İ'an-ı Mevlam eder ama Allah asla ihmal etmez. Allah Celle Celle, la teşbih ve la temsil bir bakkal hesabı gibi yapıyor işi Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Bakkaldan veresiye aldığın zaman alt alta yazıyor. Eee neticede peki? E, işte aybaşı geldi mi? Gideceksin paşa paşa icabında veya tıpış tıpış ödeyeceksin. Ödeyeceksin. Birinci aydaki hesabı kapatmadan ikinci peki? E, aya ait bir gıda maddesi bir şey alamıyorsun. Bakkal yazıyor, ihmal ed ediyor ama... E, i̇mhal ediyor ama, süre veriyor ama, Allah şey, bak, kal, ihmal etmiyor. İhmal etmiyor. Şu hesabı kapat, ondan sonra diyor ikinci hesabı açalım diyor. Cenab-ı Hakk'ın da kanunu aynen böyle gidiyor. Nasıl? Allah bu kadar günaha rağmen bize tövbe ederiz. Ee, affedersiniz düşüncesiyle, düşüncesiyle Mevla anında bize küt vereceği azabı ve ezzayı ve cefayı vermiyor. Yine orada merhametinden kulun belki döner diye Mevla misineyi, balık verken misineyi Cenab-ı Hak Celle Celaluhu böyle uzatıyor ki uzatıyor ki kulun uyanır da dönmesi mümkün olsun diye. Ben öyle anlamıyorum bunu. Aa Allah bak güzel yapsak, çirkin de yapsak dokunmuyor. Öylesi yap oğlum yapabildiğini vesaire. Evet. Haa. Ya, ama Allahü u Teala'nın kanununun baş tarafını gördük ama son tarafını göremedik. Allah imhal eder, süre verir ama Allah kesinlikle ihmal etmez, ihmal etmez, ihmal etmez. Bu kadar çılgınlığa rağmen Allahü Teala İstanbul'u yıkmıyor, yine Türkiye'nin sağını solunu batırmıyor, batırmıyor ama bilelim ki, bilelim ki, bu haylazlıkların, bu yaramazlıkların çetelesi tutuluyor. Vakti saati geldiği zaman yine Allah çizgiyi çekecek, toplayacak. Allah bir daha o elim, kaza ve afetleri Cenab-ı Celle Celaluhu bu mazlum ümmete göstermesin. Amin. Ama öyle bir hareketimiz var ki vur Allah'ım bize, vur Allah'ım gözümün üstüne, nereyi istiyorsan oradan beni patakla der gibi yine Cenab-ı Celle Celaluhu dayılı, dayılanıyoruz. Bunun anlamı yok. Şunu konuşmak bile peki birilerini rahatsız ediyor. Ya sen ne diyorsun kardeşim ya? Ne diyorsun ya? Bana anlatsana bu belada musibeti musibetin mantığını ya. Suçsuz mu ya? Suçsuz ceza olur mu ya? Suçsuz ceza olur mu ya? Suçsuz ceza olur mu ya? Bak şu günleri yaşıyoruz. Değil mi? İstanbul İngilizler tarafından işgal edildiği zaman bütün millet var ya, değil yani yeryüzü ondan sonra Sultan Selim Camisi'nin minareleri böyle Putrak putrak insan doluydu. Ondan sonra kubben üzerine çıktılar. Allahım Allahım, İslamın son kalesi, Osmanlı toprakları, özellikle İstanbul gidiyor Allahım, gidiyor Allahım diye ne gözyaşları döküldü biliyor musun? O günleri peki mesela bir hatırlayıp da bir ders almak, ondan sonra bir halimizi çeki düzen vermek bunu düşünen yok. E aile boyu eğlen babam eğlen, eğlen babam eğlen, eğlen babam eğlen, eğlen babam eğlen, eğlen bunun mantığı yoktur. Gaflet en büyük düşmandır, gaflet en büyük düşmandır, gaflet en büyük düşmandır. AIDS mikrobundan, peki haps türü kanserden çok daha tehlikelidir, tehlikelidir, aleyküm bil cem'iyeti. Oğlum kalbiniz sürekli Cenab-ı Hak Celle Celalı'yla irtibat halinde olsun. Araya fasıla koymayın. Rabbim var tamam. Mı? Rabbim var. Rabbinle berabersin ölümde hoş, ömürde hoş. Derdi Osmanlı? Rabbinle beraberliğim var. Rabbinle beraberliğim var. Ömürde hoş, ölümde hoş. Şems-i Tebriz'i Kuddîs'e Sirr'un buyurduğu gibi Ricalullah fil madî bîmâ kalû enâr râdî Ricalullah fil madî bîmâ kalû enâr râdî Femâl muftî ve mâl-qâdî Femâl muftî ve mâl-qâdî Kudâ dârem çâgam dârem Şems-i Tebriz'i Cehanu'l-Allah'ın Geçmiş zaman dilimlerinde yaşayan Allah'ın dostları var ya, sevgili kulları var ya, ey bi ma Onlar ne söylediyse hepsi benim kabulüm. Onlar ne söylediyse hepsi benim kabulüm. Temel mufti ve kadi temel mufti ve mal-kadi. Ya müfti kim kardeşim ya. Sevgi kim ya? Büyük adamlar bunlar. Dinin hammalları bunlar peki. Ya müfti kim? Şeyhülislam kim? Bu Benim Rabbim var diyor. Benim peki Mevla ile kara sevdam var diyor. Rabbim var. Artık diyor gamma, kedere, üzüntüye asla vakata yer yok. El-Mürabbani Rabbani Allahu Sirru bir başka mektubunda Mevla ile beraberliğin zikirle peki en ekstra şekilde elde edileceğini söylüyor. Zikrullah ki ders esnasında İsmet Karibullah'ın buyurduğu gibi isim maksut değildir. Maksut ve hedef nedir? Müsemmadır buyuruyor. Benim ismim diyelim icabında bu et ve kemik gösteriyor ama et ve kemikten öteye şu et ve kemiğin arkasındaki diyelim affedersiniz öz Bayram Hoca'yı gösterir, Bayram Ali ismi diyelim. Cenab-ı Celle Celal'ın isminden maksut, peki Cenab-ı Celle Celal'ın isminden maksut o Allah'ın lafzı değildir diyor. Ya bu isim değil, ya müsemmadır diyor. Tarikat dersi icra ederken, yaparken sadece kelimeye takılmak, yani bir eksikliktir. Ya kelimenin peki sinyal çekmiş olduğu manayla meşgul olacaksın. Cemiyet böyle oluyor. Arabanın markasındır diyelim mesela Mercedes. Nedir mesela? Volkswagen. Peki araba dendiği zaman, araba o isim söylendiği zaman Volkswagen, Mercedes dendiği zaman Peki bu kelime, bu isim Murat değildir ya, o ismin peki sinyal çekmiş olduğu, gerçek binmiş araba var ya, ha odur maksutlu Murat olan. Öbür türlü oldu mu, o beraberlik değil, sen efendim işte kelimeyle oynayıp duruyorsun vesaire. O kelimenin kamufle etmiş olduğu mana var ya, işte odur o, maksut odur diyor İsmet Karibullah Kudüs'e sırrı. Cemiyet böyle bir şey getirir. Meman Rabbani buyuruyor ki, zikrullah... Diyelim mesela, Mevla ile beraberlik hali ne kadar güçlü ve kuvvetli olursa ardından muhabbet o kadar patlak verecektir diyor bir başka mektubunda. Yani tarikatın en büyük faydası zaten budur. En büyük faydası budur. Kim kimi ne kadar seviyorsa ne kadar seviyorsa o kadar muhabbet patlak verir. Yani anıyorsa kim kimi ne kadar anıyorsa, e, hatırlıyorsa onda ona karşı o kadar muhabbet patlak verir. Eğer sen fani bir insanı işte bir sevgiliyi veya çoluk çocuğunu vesaire hatırlıyorsan Hatırladığın miktar nedenle fazla ise onlara karşı muhabbetin o kadar patlak verecektir. Bu bir denklemdir, bu bir denklemdir, bu bir denklemdir. Bunu kesinlikle ee, böyle bilip aksine zerre kadar ihtimal vermemek gerekiyor. Grigoriyaz Rusçada birinci Aleksandr'a yazdığı mektupta diyor ki, ey işte efendim ee, Çar eğer Osmanlı Devleti'ni yıkmak istiyorsanız, bu devletin bir daha ayağa kalkmayarak, dirilmeyerek tarihe gömülmesini istiyorsanız yapacağınız tek şey var diyor. Bu milleti tekkelerden kurtarın diyor. Bu milleti şeyhlerden koparın diyor. Bu insanlar bunlarla temas halinde olduğu müddetçe bu milletin sırtı yere gelmeyecekleri diyor. Bu adamlar ne yapıyor peki? Bu şeyhler, bu alimler vesaire sürekli Cenab-ı Celle Celle'ye olan irtibatı, alaka ve ilişkiyi zinde insanlar bunlar. Bu milleti bunlardan koparan otomatikman bu devlet çökecektir ve bu devlet Böyle çok çöktük. Çökmeyecek, yıkılmayacak. Devleti Aliye-i Osmaniye, devlete ebed müebbet kıyamete kadar ayakta kalacak olan devlet niye yıkıldı? Niye yıkıldı? Niye yıkıldı? Zahiri sebepler vardır. Sürekli mesela diyelim e, bir savaş ekonomisi yaşadı. Ondan sonra sanayi inkılabı yapamadılar, şu bu vesaire birçok şeyler söylüyorlar. Ama ama 20 yıldır kafayı bir şeye taktım. Bu devletin peki çökülmesinin arkasındaki manevi sebepler ne? Nerede ruhen bir kayma oldu? Hep oraları aradın. Hep oraları aradın. Görülüyor ki yıkıntı önce tasavvuf ve tarikatların peki gevşemesinden patlak verdi. Arkadan artık yani giden gidene, giden gidene giden gidene birçok tekkeleri, şeyhlerin kenderi kapattı. Adam böyle konuşuyor. Bak cemaat, Cenab-ı Celle Celalül olan ilişkinize dikkat edin. İşte kalbinizde cemiyet hali olsun. İş işte rabta, muraqabe hali olsun mesar millet. Sanki tasavvuf ve tarikattan bıktı. Bıktı. Allah Celle Celalül dinini kimseye kaptırmaz ve ezdirmez. Ve sonunda şey efendi yapalım. Kendi müritlerini kendi kovdu. Tekkesine kendisi asmak ile dağıttı. Bir tanete şurada yatıyor. O Fatih giderken o sol tarafta icili bicili bir yeri restore ya ha orada yatıyor. O adam, o adam kendisi tekkeyi kapattı. Bunlar şimdi pazarın daha şu tenda saatte konuşuluyor, biz uyuyoruz vesaire. O uyumanın var ya hesabı sorulacak. Nasıl? Cenab-ı Celle Celal gönderir bir zalimi, vurdurur şu kapıyı bir asma git, oldu bitti. Arkadan o kadar ağla ki, o kadar ağla ki. Sahtekarlığın manası yok. Filistin'i darmadan eden bir Yahudi vardı. Yavur mu? Tam gavur yani. Moshe Dayan diye, İsrail'in eskili Milli Savunma Bakanı. Adam ne diyor biliyor musunuz? Nahnu el-yawm la nekşâ minel âlemil islamî ve âlemil arabîn Biz bugün ne İslam aleminden korkuyoruz, ne efendim Arap âleminden korkuyoruz diyor ee nereden korkuyorsunuz innamâ nahşâ ente'audetilkezzavâya tekkelerin tekrar devreye girmesi tarihteki misyonunu e, icra etmesinden korkuyoruz diyor tekrar tekkelere dayalı bir İslami hayatın peki gündeme gelmesi Müslümanların hayatına hakim olmasından korkuyoruz biz diyor bunu Yahudi söylüyor gavurluk yapmanın manası yok Hangi tekke diyor? O tekkelerden mezun oldu yetiş. Kim? Ömer'l-Muhtar. Allah gani gani rahmet eylesin. Libya'yı İtalyanlardan kurtarın Ömer Muhtar. Ömer Muhtar. Ömer Muhtar. Ve Abdülkadir Cezayir. Cezayir Fransa'dan Fransızlardan kurtaran Abdülkadir Cezayir. Mevlana Halid-i adamıdır. Ve Abdülkerim'il Hattabi. Ondan sonra Fas ve sonra Tunus, o elleri peki yine istilacı güçlerden kurtaran adam diyor. Böyle davaya sadık, dava için gözünü budaktan esirgemeyen militan yani Allah'ın militane olan kulları yetiştiren tekkelerin ve dergahların kurulmasından korkuyoruz. Bunu Moşe Dayan söylüyor. Şimdi bazı efendim yani cehaleti ilminden çok fazla tipler Tipler tasavuva tarikata ne gerek var? Bilmem ne vesaire Bu işte artık bu iş bitmiştir. başka türlü yöntemler uyguladığım vesaire bilmem ne vesaire. Çok konuşan, çok konuşan Allahü Teala yani e, dertlerine derman İsanylesin. Mevla darda kalan o Arap kardeşlerine yardım eylesin. Amin. Ama, ama, ama bakın, bakın, bakın, bakın Orta Doğu'ya. Nerede kan ağlıyorsa ciddi bir tarikata dayalı, tasavvufa dayalı, ehlullah ile işbirliğine dayalı bir İslami hareket göremeyeceksin. Cezayir'de selefilik patladı peki. Selefili patladı. Kaldı ki oralarda oralarda tasavvuf ve tarikat ve tasavvuf ve tarikatın getirmiş olduğu Allah'la beraberlik hali çok iyiydi. Ama bir selefilik diye bir cereyan çıkarttılar vesaire. Bak İslam aleminin her tarafı şu an kan alıyor. <gülüyor> Bazı ülkelerde tasavvuf ve tarikat yasak bile giremez bile. Onun için istikbale bu Allah'tan ümit kesmek değil ha ona göre eksiklerimizi konuşuyoruz. O eski kalite, o eski kadro Kalbin sürekli Cenab-ı Hak celle celle beraberlik halini sağlayan o alimler, o şeyhler, o tekkeler, o dergeler devreye girmediği müddetçe kimse rüya görmesin. Kimse rüya görmesin. Kimse rüya görmesin.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 Kimlerdir? Kalbin sürekli peki Mevla ile beraber olsun oğlum. E ee, bunun en garantili teminatı, garantör nedir? mevla zikirdir. Usulüne riayetle yerine getirilen tarikattır. Ne yapacak peki bu zikrullah peki? Muhabbeti tetikleyecek. İnsan sevgilisini andığı sürece ona karşı muhabbeti ne yapar? Kükrer. Tencerede peki su sonunda taşar gibi muhabbet patlak verecek diyeyim ama muhabbet patlak verdi mi arkadan ubudiyet gelecek o da onu tetikleyecek diyor. Öyleyse zikrullah zikrullah ondan sonra artı artı muhabbet artı ubudiyet eşittir Cenab-ı Celle Celaluhu. Ama İmam-ı Rabbani ondan kayıt koyuyor. Hangi zikrullah diyor. Ne türlü bir zikir peki Allah'la beraberlik hali insanı peki Cenab-ı Hakk'ın kucağına atar. Seni sevgilin Cenab-ı Hak Celle Celaluhu kavuşturur. Diyor ki zikir de Resul-i dediği gibi olacak. İşte şimdi maalesef sınıfta kalıyoruz. No, Resulekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: "Mevlay o kadar zikredin ki, o kadar zikredin ki millet sizin halinizi anlamıyor." Diyor ki: "Bu mecnun bu adam, bu deli, bu kafayı sıyırdı" desinler diyor. "Millet sizin hakkınızda böyle söyleyecek noktaya kadar delice Cenab-ı Celle celal zikrin mevlayla haliniz olsun." diyor Resulekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdiye kadar hangi birimize bu adam işte efendim kafayı sıyırdı bilmem ne yapından sonra kendini dağıttı mağıttı veya bu delidir bu af buyurun manyaktır şu vesaire. Eee bu noktadaki ısrarımızdan dolayı şimdiye kadar milletten böyle bir tenkit aldık mı? Aldık mı? Aldık mı İsmailam? E? Gözünün yanı seni ben İsmail'a. E? Devlet efendim Türk standartlar ensisi kurmuş. Peki o kurum ne iş görüyor? İmal edilen malların peki kalite kontrolünü yapıyor. Bir malı yapıyorsun, malı gönderiyorsun Türk, st Türk standartlar ensisine. Adamlar kontrol eden geçiyor. Sana ondan sonra TSA TSE damgalı Peki mal üretim belgesi Veriyor sana ne demektir bu Bu adamın yapmış olduğu çamaşır makinesi Buzdolabı bilmem ne Elektrik süpürgeç TSE damgalı Allah Celle Celaluhu La teşvi ve la temsil bizden TSE damgalı Zikrullah istiyor beraberlik istiyor Allah bizden deforme Olmuş ondan sonra Son efenin kullanım vakti ee, Geçmiş ilaç misali Tarikat ve tasavvuf istemiş istemiyor, istemiyor, istemiyor, eskiden efendim gidiyorsun devlete, ecdada Osmanlı Devleti'nin başı olan adama görev istiyorsun. Tamam diyorlar, falan gün gel. Peki sen kime mümintesifsin sen? Hangi şeyhin müridisin? Çarşambada efendim İsmet Garibullah'ın dergahında işte İsmet Garibullah veyahut da Ali Haydar efendinin müridiyim. Peki, tamam derlerdi git, on gün sonra gel. Devlet buradan rapor istiyordu.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 Eğer gelen rapor ciddidir, tarikat dersleri ciddidir, peki ilme düşkündür, devletin malını korur, hainlik yapmaz gibi bir rapor çıkıyorsa gel derlerdi. Senden Arap sabun da olur, senden cacık da olur. Devlet böyle çalışıyordu. Bu sistemler peki? Eee devlet işi kalınca devlet bitti gitti. Şimdi masonların bir kurumunda bir müessesesinde e, bir görev alacak olsan veya bazı üniversitelerin kürsülerine ele geçirdiler. Peki o kürsüde öğretim üyesi olacak olsan diyorlar ki git Leons Kulübü'ne önce üye ol. Masonların küpeği, kulübüne üye ol, oradan belge getireceksin bir mason olduğunu dair. Ardından, ardından masonluk için şimdiye kadar yapmış olduğun hizmet dosyasını getir diyorlar. Sen, masonluk da bir tarikattır, negatif bir tarikat. Pozitifi, elhamdülillah İmam-ı Rabban anlattı. He, masonlukun hiyası için neler yaptın peki? Bize bir hizmet dosyası getir. Eğer yaptığın hizmetler yeterli görülürse, senin ataman yapılıyor. Bu ne demektir millet? Bu ne demektir millet? Hangi hürriyetten bahsediyorsun? Bu bir işgal değil midir Allah aşkına? Bu bir işgal değil midir Allah aşkına? Bu bir işgal değil midir Allah aşkına? Namuslar ipotek altına gitti. Ülke yeraltı yerüstü kaynakları ipotek altına gitti. Ülken yağmalıyor. Hey, ben hala pazar sepa söyleyeceğim bugün denize veya ormanda. da. Utanmıyor musun sen? Utanmıyor musun sen? Utanmıyor musun sen? İnsanların kodesepte tıkıldığı bir anda, bir anda kalkıyorsun adama diyorsun gel eğlentiye gidelim vesaire. Adamın önce hapishiyetli odanın kilitlerini bir aç, adama bir hürriyet ver de ondan sonra, ondan sonra, ondan sonra Fıkıh kitapları aynen der ki Doğu'da bir Müslüman ayağına bir diken batsa Tetevay Tatarhaniye'de yazar Peki Doğu'da bir Müslüman ayağına bir diken batsa Batı'daki Müslüman eğer onun acısını hissetmiyorsa Bunun imansız gitmesinden korkulur diyorlar Şu an İsrail zindanlarında İsrail piçlerinin peki cinsel tecavüzlerine Maruz kalan peki Filistinli kadının İzdırabını hissettin mi? Allah! Ettin mi? Bu da tebu şu an neler oluyor neler peki? He? He? Şimdi buradan gideceğiz, yemek yiyeceğiz değil mi? Hangi mantıkla? Bir de burada hor hor, hor uyuyorsun. Bir de bu da, yani bir de bu işin artı tarafı yani. Bu ne? Bu ne? Hacarar Kudüs'ün rubruki. "Leis ki amru at-tavajjuh ve'l-muraqaba Tamam mı? Arkadan vıdı vıdı yapma. Bu da bu da yatma. İnsanın canını sıkma. Bak kaynak söylüyorum sana. Git Hacı Ahrara oku recaate. Bak ne söylüyor adam? Leysel emru et teveccebe murakabete fakat. Tasavvuf ve tarikat sadece bile şey gene efendinin müridinin tevecüh etmesi. Ondan sonra işte murakabede iki saat kaldı mesela. Yok. Yok. Tasavvuf ve tarikat bu değildir. Delil emru ce'l cemil umuri tabian li maksud وَتَحْسِلُ اِدْرَاكِنْ خَاسْسِنْ فِي جَمِيلَ اَشْرَا diyor İş nedir peki? Bütün teferruatı bir noktaya kitleyip peki mahlukata baktığın zaman Allahça bakma mesleğidir diyor. Dünyada tasavvuf ve bu kadar ekstra tarif eden kim? Kim? Ha var! Hacı arar gibi, Şahnakhşibend Şah var, İmam Rabbani gibi var. Ama ne kadar böyle yani kaplayıcı. Ne kadar böyle medrese tabiriyle efradına cami ağyarına manevi tarif değil mi? Allahça bakma mesleği. Aman Allah'ım. Hayata bakıyorsun, Allahça bakıyorsun. Mevla nasıl baksa diyelim mesela ha, yani hoş olurdu. Senin bakışın cana bakgın bakışı oluyor. Dünyanın peki her tarafında şu an peki yangın var alev alev her taraf cayır cayır yanıyor İslam'ın kamış parlası yanıyor cayır cayır peki ben sefa sürüyorum utanmadan da bir de bunları dinlemeye tamir etmiyorsun kalkıp gidiyorsun değil mi ah kardeşime ah. ah kardeşim ah öldüğün zaman senin cenazeni ben kaldıracağım ne olsun sana peki yani ben hizmet edeceğim senin tabutunu ben taşıyacağım biliyor musun sen? E, herkes mezar başında peki biraz iş gördükten sonra çıkıp gittikleri zaman mezarın başında benle sen kalacağız. Bir de müğkernekil var orada. E, sana hesap sormak için geldikleri zaman oraya ben sana orada destek olacağım. Sen şu, şu mübarek adamın sözlerini dinlemeye tamir göstermiyorsun, çekip gidiyorsun. Nereye gidiyorsun? Gitmene gerek yok. Ateşin bizim eve gelmeye, iki ev kaldı, iki ev. Hatta ateş bizim eve geldi, baca, tavan tutuşuyor. 12 bin kilometre, 16 bin kilometreden ta adam kalktı, ağam dibine geldi Amerika. Ne diyor adam albay? Bugün diyor, Uğurak'ın işi bitecek diyor. Ondan sonra, hedef diyor İstanbul diyor. Önce, Abdülhamid Han cennet mekanı, bizi göre cennet mekanı. Han'ın türbesini, efendim yani yakmakla düğüşe başlayacağız diyor. Projen var mı, ne Projen var mı? Projen var mı? Varsa, helal olsun sana. Ayağını yıkayım, suyunu içeyim. Projen yoksa, kaybol. Ortalıkta adam diye gezme.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 Bu laflardan yani deli olun demek istemiyoruz ama yüreğimizin acısı ve sancısı çok büyüktür, tarifi mümkün değildir. Hala bir rehavet içerisinde peki, böyle mayışlık kaldık böyle. Böyle mi ya? Eskiden tarikatlarda bulunan müritler yolda yürürlerken böyle sallala sallala yürüdükleri zaman onları tarikattan kovarlardı. Git derdi, senden adam olmaz. Derviş dediğin insan yürürken iradesini iyi kullanan, kafasını kullanan, azimli, cesaretli, metanetli, ayağını yere basan insandır. De. Ne lan bu derlerde hamile karı gibi gülüyorsun. Tarikat yani bir e, insanları öldüren bir makine, bir mekanizma değil. İnsanların öldüğü yerde insanları peki olduran, ayağa diken bir sistemdir. Hacara ne söylüyor? Ama bunun peki yani merkezinde ne var? Aleyküm bil cemiyeti. Oğlum, oğlum, oğlum, oğlum. Kalbinizdeki beraberler sakın, sakın bir halal gelmesin. Aman buna dikkat, aman buna dikkat. Ya eyyühellezine amenu izâ lekîtum fiyeten fesbûtû. Kullarım, gici kullarım Savaş ortamına girdiğiniz zaman Savaştığınız an Peki ayaklarınızı yere çakın diyor Allah Celle Celaluhu Gevşeklik, ödeklik göstermeyin diyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Peki Rabbim tamam Çiviledik kendimizi yer Rabbim Ne yapacağız peki? Ee, silahın üzerine yatmışız Basalım mı ya Rabbim tık İcabında. Kollarım şu korkaklığı atın baştan. Ardından peki tetiğe basmanızın sırası değil. Peki o an benle meşgul olun diyor cenab celle Hak Celle Celaluhu. Ve zikurullahi <Sessizlik> lekum tuflihun. Allah cebhede düşmanla karşı karşıya. Onunla beraber olmanı istiyor. Kolum dur şimdi. Silaha gerek var. Yap bakayım silahın üzerine. Hemen benle transa geç diyor Allah Celle Celalı. Benle irtibata geç bakayım diyor. Kalbin benle meşgul olsun diyor. Allah sana cephede tarikat istiyor senden. Allah cephede silahtan önce kendisiyle meşgul olmanı istiyor. Bak Allah ne yapacak Celle Celal ondan sonra. Silah belki bir yani gerek bile kalmayacak neredeyse. Allah sana böyle yardıma koşacak. Bu alt yapıların hepsi darmadağın edildi. Peki. Peki, şimdi şimdi tarikat şu tarikat bu mesela. ne diyorsun sen ya tarikat bir ciklet mi tarikat bir değil mi peki ister bölecek ister bölecek vesaire tarikat ruhu hayatın suyudur suyu hayatın oksijenidir oksijeni varsa oksijen hayat var varsa su her yer yemiş Allah'ın iziyle. Olayı hadiseye böyle bakmak gerekir cemaat Yavuz Sultan Seliman aleyh-i rahmet vel gufran Hep doğuya peki gitti savaş yaptı Son seferini Avrupa'ya yapıyordu Çorlu yakınlarında şu sırtında bir çıban vardı Şiir Pençi isminde çok azgın bir zalim bir çıban Yavuz Sultan Seliman bayağı rahatsız oldu böyle Neyse bir hararet bir sıtma tuttu onu Bir ateşler içerisine düştü Hasan ki, ya Hasan Can Hasan Can dedi veziri Ya bu ne iştir dedi hele bak ya dedi Yavuz Sultan Selim yani hakikaten yani tam erkek bir insandı. Çıbanı tuttu kendi elleri patlattı böyle. Ki yani nasıl yaptı buradan orayı falan tuttu sıktı patlattı. Dedi ki baksana şuna dedi. Tabi o patlatınca mikrop mu kaptı ne olduysa çıban azdı gitti. Hasan Can baktı durum tehlike. Fakat padişah öleceksin de diyemedi. Çünkü bir devlet başkanı kalkıp küt öleceksin demek bir yerde hakaret ee, ihtiva ettiği için dedi ki Hasan Can, padişahım padişahım padişahım padişahım şu an Cenab-ı Celle Celalü ile beraber olma anıdır buyurdu. İfadeye bak. Edebe bak. Padişahım şu an nevla ile sıkı fıkı olma efendim halidir. Cenab-ı Celle Celalü ile cemiyet hali anıdır şu an. Demek istedi ki padişahım gideceksin. Dede Sultan Selim dedi ki Hasan Can'a ''Hasan Can, Hasan Can ya sen ne kadar bizi kiminle beraber zannettin?'' dedi. ''Hasan Can, Hasan Can ya sen şimdiye kadar bizim kiminle beraber olduğumuzu zannettin ki?'' Bana diyorsun ki ''Allah Allah, benim ondan ayrı, ayrı kaldığım bir anım yok ki, yok ki senin bu ikazına gerek kalın. Çabuk bana'' dedi, Yasin yetiştir'' dedi. ve. Ee, okuyan afı selamun kavlem min rabbirrahim Dedi, dede emanet teslim etti Bu topraklar, bu topraklar Bu imanla, peki Bu kaliteyle bize miras bırakıldı Şimdi saat oğlum Orayı ver, burayı ver, orayı ver, burayı ver vesaire Bunların da bir gün hesabı sorulacak Allahü Teala o noktaya gelmeden uyanmaya bizleri muvaffak eylesin. Amin. Mevlana Şibli Kuddisi'nin ruhu e, her gün böyle bir kucak odun toplardı ki kendisine bir gaflet geldiği zaman Mevla'nın yani hatırlanması Cenab-ı Celle Celalüye meşguliyet ee, hali olmadığı zaman ah derdi. Unuttum Rabbimi vesaire. O sofayla efendim kendisine girerdi. Kendi kendini döverdi. İmam Kuşeyri diyor ki bazen diyor bir kucak odun akşama kadar yetmezdi. İkindiye doğru o odunlar biterdi diyor. Bu sefer peki ki bir daha odun toplamaktansa giderdi. Gaflet anı geldiği zaman ellerini diyor duvarlara çarpardı yani. Kendisini böyle otokontrol yapardı. Ki Allah'tan bir an gafil kalmayayım diye. İsmet Garibullah Kuddesi Risale-i bu zat diyor. met ediyor. Riyazetleri süper olan bir insan. Az yeme, az uyuma, az içme, az konuşma noktasında yani manen bir misli bulunamayacak kadar harika bir insandır Mevlana Şibli. Bu millet bu insanların nameleriyle büyüdü. Eğer seviyorsan diyor Cenab-ı Celle Celaluhu, eğer bir aşık maşukuna aşıksa peki, e, bu arada bin yıl ömrü olsa, bir yıl ömrü olsa, bir kere uyusa bu adam aşık değil, bu haindir diyor. Onun için kendisine böyle bir uyku hali falan geldiği zaman gözüne inceden böyle tuz sürerdi. Ki gözü acıtırdı uykuyu dağıtmak için. Bunlar takva, bunlar daha da öteye geç veradır bunlar. Bu bu bir değildir. Ama bakın Allah'a giden yolda insanlar ne fedakarlık gösteriyor. Bu türle yani e, kalite işlerini herkesin yapması mümkün değildir. E bunları konuşuyoruz. Niye? Bak adamlar çitayı ne kadar üstten tutuyorlar. Ne kadar üstten tutuyorlar? Ne kadar üstten tutuyorlar? Aleyküm bil cemiyetih oğlum Cenab-ı Celle Celle beraberlik hali Cüneydi Bağdadi Kudüs'e sırrı hasta oldu ziyaretine geldi selamun aleyküm dediler Cüneydi Bağdadi Kudüs'e sırrı o an selamı almadı gene elinde tesbih tık tık tık, tık tık tık tık devam etti bir müddet sonra dedi ki içeri girdiniz dedi beni ziyaret etmek için geldiniz içeri girdiniz dedi bana selam verdiniz ben anında size aleyküm diyemedim dedi diyemedim. Niye? Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'ya cem'iyye talim vardı. Yani tesbihimi çekiyordum. E, ulaşmam gereken bir rakam, bir sayı vardı. Henüz daha oraya gelmemiştim dedi. Ben, ben tesbihime, zikrime, Mevla ile beraberlik kalime bir ara verip de sizin selamınızı alsaydım düşündüm ki o selamı alırken dersim eksik kalacak, eksik kalacak çünkü ölmekten korktum, ölürsem dersim eksik kalacak korkusuyla selamınızı teyir ettim, e, ders bitti, şimdi selamınızı alıyorum dedi, ve aleykumusselam dedi, o da emanet teslim etti. Nereden kesiyorlar? Nereden kesiyorlar? Nereden gidiyorlar? Sultan 1. Ahmet Allah gani gani rahmet eylesin. Sultanahmet camisini yaptıran adam. Aziz Mahmud müridiydi. Vasiyetinde diyor ki, cenazemi şeyhim Aziz hüdayi kaldırsın dedi. O beni yıkasın dedi. Neticede 28 yaşında vefat etti. Bir hastalıktan galiba şeker hastalığı. Ee, Azma Mehmet gasilhaneye girdi, elbiselerini çıkartıyorlar ve şeyin nedir, e, Sultan 1. Ahmet'in en alt elbisesi bir yelek çıktı. O da bir kurban derisinden efendim bir yelek yaptırmış. Ama kurban derisi de böyle ipek gibi değil, terbiye edilmemiş böyle. Hani tahta perdeye geliyorlar, güneşe kurtuyorlar ya sert oluyor böyle o posteki yani. Ondan bir yelek diktirmiş, ee, en altta o yelek var. Ki o yeleğin peki çivileri, o derinin çivileri efendim, vücuda batıyor. Meğer şey, Sultan 1. Ahmet o ee, yeleği o şekilde olan bir deriden yaptırdı ki geceliğin peki tarikat dersine oturduğu zaman Cenab-ı Hak Celle ile hemhal ve beraberlik halini yaşadığı zaman eğer uyku basarsa veya sağa sola yıkılırsa o efendim, ee, dikenli çivili çivili peki deriden yapmış olan o yeleğin çivileri vücuda saplansın da o da Hah! deyip peki kalksın diye ve tesbihe, tesbihe devam etsin diye diye devletin ana çimentosu aha bu, aha bu, aha bu eskiden dervişler tarikat dersi yaparken böyle cemiyet haline girdikleri zaman şöyle Y şeklinde bir alet vardı o yani ye ve bu ye'nin çatalının aşağısına uzanan diyelim işte bir 50 santimlik bir şey, demir onu efendim şuraya dayardı ynin peki ağzını şuraya sokardı gırtlağına ee, y'nin efendim yani dibinden aşağı giden o uzun demir de yere saplardı tarikat dersi yaptığı zaman Cenab-ı Hak Celle beraber yıkarıya kaldığı zaman tabi e, İnsan tabi bünye sahibi hali, yorgun oluyor, şu oluyor, bu oluyor, uyku basıyor vesaire. Uyku, uyku basıp da kafa aşağı düşecek olduğu zaman gırtlaktan sıkıştırırdı o, o alet onu. Ka! Derdi adam tekrar kafayı yukarı kaldırdı. Yine devam, murakabesine devam. Neticede gene efendim yani bir sıkıştırma hali oluyor. E, demir e, dayatınca gene Derdi o şekilde, o şekilde, o şekilde, o şekilde, Cenab-ı Hak Celle Celal'le beraber olan cembiyet haline, sekte vurulmasını önlerdi. Bak şimdi bunlar böyle menkıbe gibi dinleniyor, masal gibi dinleniyor. Sen var ya sen bu hayatı bir yaşa, bir yaşa, hele damağın onun tadını bir hissetsin, ondan sonra görüşelim. Abdülhalik Güdduvani Kudsi Rum'be müridi vardı. Evliya Efendi. Aynı zamanda Abdülhalik Güdduvani de halifesidir bu zat. Ve şah sahibi diyor ki böyle murakabede dururdu böyle. Hiç yani hem de hem de biz otururdu. Oturduğu yerde de böyle taşlar, maçlar var, çakıllar makıllar var. Halı minder üstü değil üstelik. Öyle biz bir arazide ve bu adam ve bu adam devamlı murakabede kalırdı ay dizlerim ağırdı bilmem ne sağa sol vay uzatayım bilmem ne öyle bir hali de yok bu iş olacak şey mi bu ya bu iş olacak şey mi Acaba Paris'e kutlidesinin ruhu bir havuzun içerisinde böyle oturmuş böyle dinleniyor ayakları suyun içerisinde Şahin Akşimen ben dünyaya diyor ben dünyaya onu terbiye etmek için gönderildim diyor Şahin Akşimen uzaktan bir teveccüh buyurdu baktık ya acaba Parisa e o an makabede Şahin Akşimen balıklama apıyor suyun içerisinde ayaklarını öpüyor müridin ayaklarını öpüyor Niye? O anteki kalbin elektrokardiyograsını sanki çekti. Neticede baktı ki kal, Cenab-ı Celle Celale meşgul. Aleyküm bil cem'iyeti. Bak, bir kelime ama uzun bir destan, gidiyor da gidiyor, gidiyor da gidiyor. Memurabbani Kuddisesi'nin rubi müridini aradı. Nerede ya, bunu bunu, bunu bunu çağırın gelsin dedi. Aradılar, aradılar, yok. Meğer hacca gitmiş. Memurabbani dediler ki, Efendi Hazretleri hacca gitti dediler. Öyle mi dedi. Ama Rabbani durdu, bir teveccüh buyurdu. Ve güldü ondan sonra. Aferin, aferin dedi. Aferin, aferin dedi. Şu an Kabe-i karşısında peki fakirle meşgul dedi. Hindistan nere? Mekke i Mükerreme nere? Hadi bakalım şimdi bizi bir çaka kafa soksunlar. Hadi bakalım şu kalbim diyelim bir fotoğrafını çeksinler. Karı sevgisi, bilen para sevgisi, kasa masa sevgisi vesaire. Bizim kalp umraniye çöplüğünden daha berbat oldu. Bizim kalp halkalı çöplüğünü geçti. Bizim kalp oldu putane. Putperestliğin bir başka boyutu bu. Adige Resulullah sallam ümmeti peki putperest olmasın diye 360 tane putu yıktı. 360 sene putu yıktı. Putu yıktı. Kaçı taraf peki gavurluk noktasında, kafirlik noktasında. Eee kalbine peki gavurluktan başka bir şey koymadın, Amerikan askeri, Orada savaşıyor, herkesin cebinde bir tane çıplak kadın fotoğrafı. Sürekli onunla peki trans halinde. Sürekli peki onunla meşgul oluyor. Hani ya ben, ben Müslümandım? Hani ya biz Müslümandık? Resulü Eklem Sallallahu Vahine farik buyurdu. Ben farklıyım diyor Resulü Eklem Sallallahu Aleyhi Ben farklıyım diyor Resulü Eklem Sallallahu Aleyhi Çok şeyleri kaybettik cemaat. Kaybettiklerimi tekrar bulmaya Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bizleri efendim yani muvaffak eylesin. Amin. Sen şöyle bir çıta tut. Sen şöyle bir çıta tut, diyelim tarikat dersi yapıyorsun değil mi? Ha. Kaliteni ölçmek istiyorum ben. Kafana bir tane vuracağım çekişle veya bıçakla, düşen kanlar Allah yazacak. İmam Rabbani cemiyetten bunu kastediyor. ediyor. ı Abazî Kudüs'e suru camide, eski bir camide Mevla'yı zikrediyordu. Allah Allah Allah, eski cami yani böyle bir omuz vursan yıkılacak. Neticede çatıdan efenin bir keresi düştü adamın kafasına vurdu. Lan diyor ki yere düşen kanlara baktım diyor. Hepsi Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah öyle gidiyor. Yani Mevla ile öyle bir birlik beraberlik ki Cenab-ı Celle'ce de öyle bir fani olmak ki adam ortada var gözüküyor ama adam yok. Adam yok. Duruyor. Duruyor ama vücut peki kendisi o kadar otomatize olmuş ki işi Cenab-ı Hak getiriyor. Yani kan, nefes, şu, bu, vesaire, uyusa da uyumasa da peki sürekli Mevla'yı zikrediyor. Aleyküm bil cemiyeti. Ve sarra fil himmeti fi meradil Mevla celle şehnü tamam Bütün diyor gayretini, bütün gayretini, bütün gayretini neticede Cenab-ı Hak Celle Celal'ın razı olmuş olduğu şeylere teksifeyle. Oğlum, o yola teksifeyle. Oğlum, bir yerde din şahsiyettir, bir yerde din kimliktir, din kimliktir, din kimliktir. Kimliğin muhafazatı için aha şurada anlattıklarının peki yerine gelmesi gerekiyor ki ben o kimlikle kendimi ispat edeyim. Aksi halde Müslüman şahsiyeti kaybolur. Papazlar karga hikayesini biliyorsunuz veya bilmiyorsunuz neyse bilmeyenler duysun. Papaz efendim bir kilisenin haçına efendim bir garga konuyor ve efendim ee haçı ef ee kirletiyor. Papaz kafaya koymuş bu gargayı yakalayacağım. Ne bu ya her gün peki haçı efendim yani pisliyor bu hayvanı. Neticede, neticede haçın yanına peynir koyuyor. Peyniri koyuyor o hayvan peki peyniri tuzlu peynir peyniri koyuyor neticede susanınca da bayvan mutlaka su içecek su yerine de rakı koyuyor peynirin yanına hayvan peki peynir sonra su arayacak e ee, rakının rakı olduğunu zaten bilmiyor su diye onu içecek hayvan sarhoş olacak ve papaz gargayı yakalayacak dediğini yapıyor hakikaten garga geliyor e, peyniri yiyor susuzluktan su arar geliyor rakıyı içiyor su niyetine hayvan sarhoş oluyor vesaire Papaz efendim geliyor Gargay'ı yakalıyor, Garga aynen şöyle söylüyor Garga, Garga sen kimsin ya, sen nesin ya, Hristiyan peki yani desem sen Hristiyansın, Hristiyan peki haça pislemez diyor E Müslümansın desem, Müslüman hiç geçmez, Garga, ulan Garga sen kimsin be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 Evlenmiyordu. Niye? Evlenip de ben karı sevgisiyle meşgul olacağına, çoluk çocukla meşgul olup da Allah yolunda eğer geri kalacaksan ben lazım değil derdi ya Allah Allah. Ben bu davanın sancağını o serhadden o serhade taşıyacağım diye derdi ecdad. Ecdad, Cenab-ı Hakk'ın razı olmuş olduğu istikamette adam zürriyetinden oldu, zürriyetinden, zürriyetinden oldu, zürriyetinden. Şimdi biz neleri düşünüyoruz değil mi? Eskiden dervişler gündelik tarikat dersini bitirdi mi, tabi boş vakit oluyor. Bitirdi mi, nefis beni meşgul etmesin diye, nefsi emmare beni oyalamasın diye adam alırdı kazmayı eline, giderdi tekkenin bahçesinde kuyu kazardı, kuyu kazardı. Nefsini peki yorardı, zora sokardı. Niye? Çünkü kazmayı vuruyor, kürekle toprak çıkartıyor bilmem ne, kendisini meşgulde sokardı ki. Boşluk kalırsa nefis oradan, benim aklıma, kafama, kalbime başka şeyleri sokar, Nefsine maalegâlib gelir diye, nefs'e hiç açık vermezlerdi. Bir şeyle mutlaka onu meşgul edip fitnesine maruz kalmaktan kendilerini kurtarmaya çalışırlardı. Himmeti adamlar burada kullanıyorlar. Uluül eslahul umme fi uluül himme diye yedi ciltli bir kitap vardır. Her cildi altı yüz sayfadan ibaret. E, dünya kitabın içerisinde ümmeti Muhammed'in Allah kulluk noktasında Muhammed Mustafa sallallahu sellem'in davasına sancaktarlık yapma noktasındaki yüksek performanslı neden, ne ne, nereden kaynaklanıyor? Onların ali himmet bu noktaki ali himmetleri, ulvi himmetleri vesaire nedir ne onu konu ediniyor. Onu konu ediniyor. Bu kitap Türkiye'ye 8 tane 10 tane geliyor. 8 tane 10 tane geliyor. İkisini zaten ben götürüyorum. Geri kaldı 8 tane artık kime giderse vesaire. E nasıl peki ayağa kalkacağız ki biz? Allah Celle Celaluhu düştüğümüz yerden kaldırmaya, bizlere kalkmaya muvaffak eylesin. Tembelliğe vesaire uyuşukluğa prim vermekten mazlum Müslümanların masunu mahfuz eylesin. Ay. Bahçıvan kurumuş bir ağacı kesiyor. Ağaç diyorken beni niye kesiyorsun diye ya. Ben sana ne yaptım diyor ya. Bir zararın var mı peki? Ağaç kuru, kurmuş bir ağaç. Yeşil yok, dal yok, bilmem işte efendim şeyi yok, yaprağı yok şu vesaire. Bahçıvan da kesiyor odun yapacak. Bahçıvan'a diyor ki beni niye kesiyorsun diyor. Benim ne kabahatim var diyor. Bahçıvan diyor sus! Edepsiz ağaç diyor. Ahlakı çirkin ağaç diyor. Senin bir defa kuruluğun, kuruluğun senin en büyük kusurun diyor. Tamam mı? Şu an biz aynen o kurumuş, ağaç gibi olduk. Nevlan Ceyrettin Rumi Kudüs'ün tabiriyle. Kimse mazeret aramasın. Kimse hiçbirimiz mazeret aramasın. Niye? Haksızız. Kurulumuz, tembelliğimiz bir defa bize kusur olarak yeter, yeter. Ekonomik çevreleri diyorlar ki Çin'le Endonezya, Çin'le Endonezya, Çin'le Endonezya ikisi full time 48 saat çalışacak ki Avrupa'nın teknolojide bir saatte almış olduğu mesafeyi alsın. Bak elin gavuru nasıl çalışıyor görüyor musun?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 Rabbim muvaffakinden eylesin, Cenab-ı Hak Celle'cül mahruminden eylemesin. Ay. Bakın şurada iki satır okuduk. İki satır. Ya çok da az okudun vesaire, böyle bir tekit yapmayın. Niye biliyor musunuz? İmam-ı Rabbani bir mektubunun girişinde diyor ki, tarikat, Kuran-ı Kerim okumasını e, öğrenmek isteyen bir çocuğa elit. B, T, S, -cim. öğretmek gibi anlatılır diyor. Öğretmek gibi anlatılır. Her insanın gözü arıdırı görmüyor. Bazı insanların gözü çapaklı. Bazı insanların gözü çapaklı. Ben sana şu mektubu şurada okurdum ben sana. Hatta bir sayfalık bir okurum geçerim. Din orta sahadan basket atmaya benzemiyor biliyor musun? Baklavalık diyelim mesela unu değirmen yaparken çok daha yani e, dikkatli icab, icabında o buğdayı una çevirmesi gerekiyor. Evet. Baklavalık unda kepek kalmayacak, ne bileyim işte pötür kalmayacak. Yani un sanki böyle var yok gibi belli belirsiz hale gelecek. Bir daha öğülsen ötesi yok. Ekmekte bu kadar hassasiyet gösteriyoruz. Ondan sonra elbise diktiriyorsun, beş şalvar diktiriyorsun. Bir tane, bir tane dikiş atlaması olmayacak. Bir yerde bir dikiş atlaması olacak. Tutecek, dikiş gider. Dinde böyle gider. Dinde böyle gider. Hele hele tarikat. Hele hele tarikat. Tam bir kimyager ustalığıyla anlatılması gerekiyor. Aleyküm bil cemiyye. Mamurabbanin bir tek kelime yazıyor ama oha üzümün bir tane diyelim şeyi var, çöpü var ama üzerinde peki? Var yüz tane, iki tane tanesi. Ayçiçeğinin bir tane tepsisi var ama üzerinde 3000 tane tane var. Değil mi? Değil mi? Değil mi Allah'ın cici kulu?